Cumanız mübarek olsun Allahu Teala Hazretleri sizi dünyanın ve ahiretin hayırlarına eldirsin şerlerinden korusun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinden okuyarak sohbet etmek istiyorum okumak istediğim birinci hadisi şerif taberani tarafından rivayet edilmiş Allah rahmet eylesin o hadis alimle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bu hadisi şeriflerinde buyuruyorlar ki in ahbettum en yuhibbekumullahu ve resuluhu fe eddu ize tümintum ve astıku iza haddestum ve ahsinu civare men caverekum sadaka resulullah ve nataka habibullah Resulullah Efendimizin sözleri elbette sözlerin en güzeli, en doğrusudur. Allah şefaatine erdirsin. Bakın ne güzel bir ümitlendirici başlangıç var hadisi şerifin başında. Buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İn ahbetüm en yuhib bekumullah ve resulü. Eğer Allah'ın ve Resulünün sizi sevmesini istiyorsanız, ne kadar güzel, istemez olur muyuz? Canımız feda, her şeyimiz feda, zaten her şeyimiz Allah'tan, efendim her şeyimiz Allah yoluna feda olsun, Resulullah'ın e, aşkına e, yoluna feda olsun her şeyimiz, isteriz tabi, eğer siz Allah'ın ve Resulünün sizi sevmesini isterseniz diye başlıyor, Peygamber Efendimiz bu hadisi şerifine istemez miyiz canı gönülden istiyoruz onu o halde can kolayla dinleyelim ne emrediyor arkasından istiyoruz yani bu emrettiği şeyleri yaptığımız zaman Allah da bizi sevecek Resulü Muhammed Mustafa'sı da sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme teslimen kesira o da sevecek. Allah-u Teala Hazretleri Celle Celaluhu ve amene ve la ilahe gayru sevecek alemlerin Rabbı ve Resulü sevecek. Ne kadar güzel. Can kulağıyla dinliyoruz. Emrediyor Efendimiz o sevgiyi kazanmak istiyorsanız şunları yapın diye emrediyor. Size emniyet olunduğu, güvenildiği, size bir emanet verildiği zaman, siz o emaneti geriye iade ediniz veriniz ve astıku izah haddestün konuştuğunuz zaman doğru konuşunuz ve ahsinu civare men sizin etrafınızda oturan bulunan insanların hakkını verin komşuluğunu güzel yapın Efendim, onlarla iyi münasebetlerinizi e, sürdürün, münasebetlerinizi iyi eyleyin manasına. E bunların hepsi kolay. Allah'ın izniyle, Allah'ın yardımıyla yapabileceğimiz şeyler. O halde biraz üzerinde duralım, açıklayalım. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz size e, bir şey emanet olunduğu zaman onu ödeyiniz. Geriye veriniz. Tabi Emanet bahis konusu olduğu zaman emanet nedir diye bir soru sorulacak. Onun izahı önemli bir konu. Emanet çünkü çok geniş bir kavram, çok manalar taşıyan, derin manalar taşıyan bir kelime. Emanet en basit manasıyla sizin de hemen şu anda anladığınız Kabul ettiğiniz manasıyla birisinin size bir zaman için koruy ver şunu diye verdiği bir parayı veya eşyayı veya daha başka bir varlığı efendim geriye gelip hadi artık sana verdiğim şeyi bana geri ver o benim diye senin yanına bir müddet için bırakmıştım ya emanet bırakmıştım ya işte onu geri ver dediği zaman vermek. Şimdi bu bir tabi. En basit manasıyla hatıra gelen bu bahis konusu. İslam'ın emirlerinde tabaka tabaka, mertebe mertebe, derece derece, yücelerden yücelere doğru, aşağılardan yukarılara doğru her insanın gönlüne ve seviyesine hitap eden bir e, hal vardır. Yani Allah'ın emrini dağdaki çobanda anlar, kendi seviyesine göre uygular. Çok büyük bir filozof, çok büyük bir alim de anlar, o da kendi seviyesine göre uygular. Tabi akılları nispetinde Allah'ın o emrinden manayı çıkartırlar. İrfanları nispetinde uygularlar. Ona göre de tabi sevapları çok olur. Yani irfanı dar olan, az olan, anlayışıkıt olan, sade ve basit olan bir sevap alır ama irfanı derin olan, arif olan, kamil olan, efendim, mukarreb olan, çok yüksek olan insanın sevabı da çok fazla olur. Tabi birisi sana malını vermiş. Hani eski devirde gidelim zamanın içinden şöyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaşadığı ve bu mübarek hadislerini söylediği toplumun içine, o zamana tarihin o sayfalarına gidelim. O zaman ne oluyordu? O zaman toplum Hele peygamber efendimizin içinde yetiştiği Hicaz ahalisi sade ve basit bir hayat sürüyorlardı. İmkanları azdı. Lüksleri, refahları yoktu. Geçim sıkıntısı içinde hayatlarını sürdürme mücadelesi veriyorlardı. Yiyecekleri kıttı. Kıtlık çekiyorlardı. Sıcaktan yanıyorlardı. Susu, suları azdı. Evleri basitti. Efendim, tabi İslam geldiği zaman e, insanlara birbirlerini sevmesini emretti. Birbirlerine yardım etmelerini emretti. Zenginin fakiri kollamasını, kendi imkanlarını ona vermesini, kendi imkanlarından fakirlerin de istifade etmesini sağlamasını istedi. Zekatı farz kıldı. Sadakaları emretti. Efendim, e, malıyla, malıyla. Efendim, insanın yapacağı hayırların çok sevaplı olduğunu bildirdi. Servetin adil dağıtılmasını, efendim yoksulların bunlardan istifade etmesini, acizlerin korunup kullanmasını sağladı. İslam çok sosyal yönü, çok kıymetli olan bir sistem. Yani hani sosyal adalet diyorlar, 20. yüzyılın insanları sosyal devlet diyorlar. İnsanlarının haklarını koruyan, kollayan devlet, yani İslam kadar sosyal adaleti, efendim, insanların hukukunu koruyan, insanlara acıyan, insanları birbirlerine bağlayan, insanları birbirlerine sevdiren, insanları birbirlerine fedakarca kardeşçe, efendim, hizmet ettiren, sevap kazanmak aşkıyla fedakarlık yaptıran bir başka sistem olamaz. En mükemmel sistem bu bakımdan İslam. Tabii İslam bunları sağladı. Ondan sonra Allah'ın dinini yaymak için, hakkın hakikatin hakim olmasını sağlamak için, haksızlıkların, zulümlerin, istismarların, sömürmelerin, insanların insanlara zulmetmesinin engellenmesi için cihadı emretti. Yani hiçbir zalim bir mazlumu asıp kesip öldüremeyecek, hiçbir efendim açık göz, başkalarının malını efendim servetini haksız yere sömüremeyecek, efendim hiçbir kötü insan e, zorbalığa dayanarak kötülüğünü efendim e, sürdüremeyecek, efendim bir takım güçlü kuvvetli herifler halkın eşyesinde. E, tabirle e, e, söyleyelim boza pişirmeyecek yani onu vurup kırıp ezip e, mağdur duruma getirmeyecek diye İslam ağırlığını koydu ve bunun için bir mücadele başlattı. E, tabii bu mücadelenin iki yönü var. İnsanları bit, içten eğitmek yönü var. Bir insanın iyi insan olması için ilk önce içinde bir mücadele olması lazım bunu koydu. İnsanın nefsiyle cihadını koydu İslam çünkü kötü insanlar da kendi nefsinin esiri, şeytanın esiri olduğu için kötü oluyor. En mühim cihat, insanın kendi nefsiyle cihat etmesidir diye İslam bunu getirdi koydu. Herkes kendi içindeki kötü duygularla, kendi nefsiyle, kendi şeytanıyla mücadele edecek, onu yenecek. En büyük cihat bu. Bu olduğu zaman zaten öteki cihada lüzum kalmayacak. Herkes karşısındakinin hakkını verecek, karşısındakini sevecek, ona efendim... İyi davranacak, böylece dünyada özlenen e, insanca yaşayış e, tahakkuk edecek. O bakımdan o büyük cihat. Tabi bir de e, normal cihat dediğimiz zaman hatırımıza gelen düşmanla savaşmak hususu var. Tabi bunu da emretti. Onun için birçok kimse Allah'ın rızası kazanmak maksadıyla mücahit oldular, murabıt oldular. Murabıt biliyorsunuz hudutlardaki rıbat denilen kalelere gidip orada nöbet tutan, böylece İslam aleminin, İslam devletinin emniyetini, güvenini, insanların huzur içinde rahatça, korkusuz yaşamalarını sağlayan fedakar insanlar demek. O bunlar çok sevaplı olduğu için insanlar kalktılar bu yerlere gittiler. Ailesiyle vedalaştı, büyüklerinin elini öptüler, neyse helallik dilediler. Allah'smadık ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? E, hudutlarda Allah rızası için beklemeye gidiyorum. Allah rızası için düşmanın düşmanla cihat etmeye gidiyorum. Allah rızası için İslam'ı dünyanın her yerini yaymaya gidiyorum. Peki Malları, mülkleri ne olacak? Mesela bir insan gidiyor, parası, pulu ne olacak? Al. Filanca kardeşine gidiyor, komşusuna, tanıdığına, akrabasına, dostuna. Bunlar şu sandık senin yanında kalsın, ben gelince alacağım. Gelinceye kadar evde olsa evde kimse yok. Efendim, telefon olabilir, çalınabilir, alınabilir. Bu sende kalsın. İşte bu bir emanet. Veyahut, efendim, daha başka şeyler yani ben bir misalle böyle söyledim. İşte bu emanetler adam geri geldiği zaman ver sandığımı deyince, çekmece mi, kasa mı deyince tabi verilmesi lazım. En basiti bu. En basit toplum içindeki emanete efendim riayet etmek, emaneti korumak, ondan sonra da sahibine vermek deyince hatıra gelen bu. Bunu mümin insan böyle yapar. E münafık ne yapar? İmanı zayıf dışı mümin içi Bozuk insan ne yapar? Vermedin öyle bir şey der. Yok der. Kayboldu der. Telef oldu der. Yani emanetin e, üstüne yatar. Emaneti sahibine geri vermez. Tabii bu bir çeşit hırsızlık, bir çeşit ha, büyük haksızlık, bir çeşit büyük zulüm. Bunun böyle olmaması lazım. Emanetin sahibine verilmesi lazım. Tamam. Sade bir insanın basit ilk anda hatırına gelen emaneti yerine getirmek, emaneti sahibine geri vermek manası bu. Bunu yaptın mı Allah Resulullah sever. Gerçekten işte birisinin hakkını çiğnemiyorsun, yutmuyorsun, iç etmiyorsun, gasp etmiyorsun, efendim yalanla dolanla kendine çekmiyorsun, almıyorsun sahibine veriyorsun. Zaten senin değil, efendim veriyorsun. Tamam. Allah sever. Ama emanet sadece bu değil. İnsanın evlatları efendim anne babaya emanet Ondan sonra efendim e, bu şeriat Allah'ın ahkamı efendim bize bir emanet biz bu emanete riayet etmeliyiz. Onu yerine getirmeliyiz. O ahkama göre yaşamalıyız. Geniş manaları var emanetin. Şu e, vatan ecdadımızın bize emaneti efendim bunu korumamız lazım. İşte böyle emanet halka halka ufuk ufuk Genişliyor, yükseldikçe insanın kalitesi yükseldikçe emanetin sahası da genişliyor. Bütün emanetlere insanın riayet etmesi lazım. Kendisine bir şey verildi mi sahibi istediği zaman geriye onu vermek lazım. Muhafaza edeceksiniz, koruyacaksınız, istendiği zaman geri vereceksiniz. Allah'ın emaneti çocuklarınız, onları iyi koruyacaksınız, mümin yetiştireceksiniz, iyi terbiye edeceksiniz. Efendim ondan sonra toplama faydalı insanlar olacaklar. Allah size iman vermiş, iman bir emanet e, efendim, nasip etmiş. Bu imanı koruyacaksınız, imanınızı zedel zedelettirmeyeceksiniz. Allah size din vermiş, sizi ümmeti Muhammed'den kılmış. Efendim o dini koruyacaksınız, o bir emanet. Allah size efendim... Ahkamını indirmiş, o ahkam emanet, o emanete riayet edeceksiniz, onu rafa kaldırmayacaksınız, çiğnemeyeceksiniz, efendim, uyuyacaksınız. İşte bu derece derece tabi hepsi emanet. Peki bu emanetin geniş manası biraz bizim kendi hayal gücümüzün genişliğinden kaynaklanan bir genişletme mi acaba? Yani biz mi biraz böyle hayalimiz geniş olduğundan? emaneti basit manasından çıkartıp da böyle kocaman bir hayat boyu insanın omuzlarını çatırdatan büyük bir sorumluluk duygusu haline getiriyoruz. Biz mi getiriyoruz? Hayır. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Hazretleri buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. İnna aradna'l emanete ale's semavati vel ardı vel cibal fe ebeyne en yahmilnaha ve eşfak ne minha ve hamel insan, innehu kana zulumen cehula. Sadece Allah lazim. Ne kadar mühim bir ayet kermek. İşte Allah burada emaneti en geliş manasıyla bize bildiriyor. O din, o sorumluluk, o ahkamı ilahi, o insanın aklı olması dolayısıyla insan olması dolayısıyla hayat verilip dünyaya gönderilmesi dolayısıyla Allah'ın kendisine yüklediği sorumluluk bu emaneti diyor allah Teala Hazretleri biz azıymış şan semalara yere dağlara sunduk alır mısın bu emaneti yüklenir misin diye yapamam ya Rabbi diye çekindiler kaçındılar ve eşfak ne minha ve ondan korktular şafak attı eyvah dediler korktular muazzam bir korku geldi işlerine dağlar yeryüzü gökyüzü semalar kabul edemedi bu emaneti ve hamelehel insan insanoğlu kabullendi Adem aleyhisselam'a Allah-u Teala Hazretleri teklif eylemiş. Emaneti alır mısın? E, alayım ya Rabbi. Yani sonunda ne var? Emanete riayet edersen cennete girmek var. Emaneti e, koruyamazsan, riayet edemezsen emanete hıyanet durumu olursa o zaman da cehenneme düşersin. E eh, cennet varsa kabul ettim buyurmuş Adem atamız diye de rivayet ediliyor hadis-i şeriflerde. İşte bu büyük sorumluluk. İnsanoğlu bunu yüklendi. Çok zalimdir bu insanoğlu. Çok cahildir. Bilse böyle büyük sorumluluğu kabul eder miydi? E ne olacaktı? Kaçınırdı o da. Dağlar gibi, semalar gibi, yeryüzü gibi kaçınırdı. Hz. Ömer radıyallahu anh keşke ya Ömer anan seni doğurmasaydı dememiş mi? Kendisi için korkmuş. Yani iyi Müslüman olmanın zorluğu ve hayatın yükümlülükleri, sorumlulukları korkutmuş. Keşke yani iyi yapamazsam cehenneme gireceğime, keşke anam beni doğurmasaydı dünyaya gelmeseydim, keşke tarlalarda efendim arazide ot olsaydım da işte yeşerirdim kururdum giderdim gibi sözler söylemiş. Bunlar neyi gösteriyor emanetin ne kadar muazzam olduğunu. Kur'an-ı Kerim'de bunun emanetin bu geniş manasıyla açıklandığını böylece bu ayet-i kerimeden muazzam bir ayet-i kerime bu. Görmüş oluyoruz. Demek ki o emanete riayet edeceğiz. Asıl Allah'ın bize yüklediği sorumluluğu taşıyacağız. Allah'a kulluğumuzu güzel yapacağız. İşin aslı bu. Ama en basit manası arkadaşımızın bize verdiği eşyayı istediği zaman geri vermek. Evet. İkincisi وَاَصْتَكُوا اِذَا حَدَّسْتُمْ Tabii birincisi hayat boyu sürecek bir e, faaliyet. allah Teala Hazretleri bize zikrinde, şükründe, hüsn ibadetinde yardımcı olsun. Kolay bir şey değil. İkincisi konuştuğunuz zaman e, doğru söyleyin. Aa, i̇şte bu da son derece önemli bir husus. Efendim yaparız bunu kolay kolay değil bu kolaylıkla yapılmıyor arkadaşlarla sohbet ediyorduk ve bulunduğu yerde diyor bir arkadaşı anlatıyor öteki arkadaşları e, hani birkaç tane yalan söyler bir gün bir şey söyler ertesi gün başka bir şey söyler daha ertesi gün daha başka bir şey söyler Cık, olmaz yalanla iman bir arada eğlenmez eyleşmez demişler dedelerimiz ne demek yalan imanın olduğu yerde yalan olmaz Yalanın olduğu yerde de iman zedelenir, iman kalmaz. Sen Allah'tan korkmuyor musun? Allah seni duymuyor mu? Allah seni görmüyor mu? Bu yalanı nasıl söylersin sen? Müslüman olarak. Demek ki imanında bir kusur var. Demek ki Allah'ın seni gördüğünü farkında değilsin. Duyduğunun farkında değilsin. Sorumluluğunun farkında değilsin. E o zaman ondan söylüyorsun diye e insan hayret ediyor. Demek ki insan Müslüman olduğu halde hatta işte iyi Müslüman olayım ahlakımı terbiye edeyim bir vicdan eğitimi ruh eğitimi geçireyim diye derviş olduğu halde tasavvufa intisap ettiği halde demek ki işleri eve döllerini yapmıyor hani çocuk öğrenci olarak kaydoluyor da Efendim okula ama sene sonunda karnesi zayıf dolu sınıfta kalıyor. Neden? E, verilen ödevleri yapmadı, derslerinde çalışmadı, hocalarının efendim verdiği eğitimi almadı. Ondan elbette sınıfta kalıyor, geçirmiyor. Geçirsek adaletsizlik olur, toplum yıkılır. Çalışan geçecek, çalışmayan cezasını çekecek. İşte onu yapamıyor demek ki. Müslümanlığı yapamıyor bazı insan, tasavvufu yapamıyor, dervişliği. Erenler, evliyalar yolunda yürüyüşü yapamıyor. Allah korusun, Allah yardımcımız olsun. Yani ko kolay değil. Doğru sözlü olmak, dost doğru sözlü olmak. Sen dost doğru olmaya söz verirsen, seni dost doğru olmak, dürüst insan olmaya götürür, iyi şeyler yapmaya götürür, iyi şeyler yapmak da cennete götürür. Doğru sözlü olmaya da çok dikkat edeceğiz. Bunun mühim bir prensip olduğunu yazacağız aklımıza, hatırımızdan hiç çıkartmayacağız. Yok, ben yalan söylememeliyim. Daima doğruyu söylemeliyim diyeceğiz. Sözümüzün doğru olmasına gayret edeceğiz. Efendim işte söyledim öyle ama şaka yaptım. Ha, yalan da şaka olmaz. Yalandan üretilmiş yalan üzerine kurulan şaka olmaz. O şaka değil. Efendim yalandır işte. Öyle olmaması lazım. Doğru olması lazım yaptığı şeyin. E i̇şte Nisan bir şakası yaptım. Öyle şey de olmaz. O bizim kendi örfümüzde adetimizde olan bir şey değil. Biz e, her şeyi Doğruluk esasına kurmuş bir ümmetiz. Bizim kendimize göre örfümüz, adetimiz var. Yalanı adet etmeyiz. Yalanı topluma efendim biz bir efendim bir gün yalan söylemeyi e, egzersiz yaptırmayız. Nisan sanbilir de herkes yalan söyleyebilir? Milleti yalanı alıştırıyorsun. Çocuk hikayelerinde efendim e, falanca hayvan filanca hayvana şöyle yapıyor da böyle yapıyor da aldatıyor bilmem ne e, sen aldatmayı öğretiyorsun. Yani o e, hayvan hikayelerinde vesairelerde ahlaksızlık efendim bilmem e, sahtekarlık vesaire. Onları mı öğretmek lazım? Dürüstlüğü öğretmek lazım. Dürüstlüğü öğretmek lazım. Bunun zıttı bak şudur. Dürüst olursan hem dünyada hem ahirette e, yükselirsin. Yüce bir insan olursun. Mutlu bir insan olursun. Toplumda fayda görür. Bu kötü şeyleri yaparsan da alçalırsın. Toplumda senden zarar görür dememiz lazım. Bu doğru sözlülüğe efendim her yerde riayet etmemiz lazım. Efendim ben politikacıyım. Efendim demiş birisi bize söz vermişti. Efendim e, sonra demişler ki hani söz vermiştin bize bir e, yer ayıracaktın. Efendim biz de e, orada bir e, hayır yapacaktık, ağaç dikecektik filan. E, demiş yani. Ben politikacıyım. Yani politikacısın. Yalan söylemek caiz mi politikacı? Verdiği sözde politikacı da olsa insanın durması lazım. Evet bu zor bir şey demek ki bir de toplumumuzda bazı şeylerde adet olmuş bir de adet olsun diye de efendim günler konulmuş. Yalan söyleme günü. Nisan 1 yalan söyleme günü. Böyle saçma şey olur yani? Ya hani anneler günü tamam. Annelere saygıyı hatırlatıyorsun. Orman günü, orman haftası tamam. Herkes ağaç dikmeyi öğrensin. Bir de Nisan 1 yalan söyleme günü. Hadi bakayım yalan söylemeye e, alışın. Şakacıktan yaparak başlarsınız. Ondan sonra da profesyonel yalancı olursunuz. Adım adım yükselirsiniz. Her şeyi, herkesi aldatırsınız. Böyle şey mi olur? Yani bazı şeyleri olmaz diye karşısına çıkabilmeliyiz. Doğru sözlü olmak da ikincisiydi. Emanete riayet etmek isteyince geriye vermek emanetin hakkını efendim yapmak hakkını eda etmek tamam konuştuğu zaman doğruyu konuşmak peki doğru konuştuğu zaman doğruyu konuşmasa bir insan ne olur münafıklık alametidir o yani iyi Müslüman olmaz üçüncüsü ve Asya'nın civarında ben sizin etrafınızda yaşayan çevrenizdekilerin hukukuna riayet edin onlarla Efendim bir arada bulunuşun, hakkını verin, güzel davranın, komşuluğu güzel yapın. Bu tabi ev komşuluğunda hatırlatıyor bize. Tamam, evimizin etrafındaki komşularımıza iyi komşuluk yapalım. Tamam, ne yapacağız? İşte bazen e, aşure günü oldu mu aşure kaynatırız, bir tabakta ona göndeririz. Efendim bilmem işte arada ziyaretine gideriz, hayır. Daha samimi olması lazım. Ahsini güzel yapın diyor. Yani yapın da nasıl olursa olsun demiyor. Yapılan şeyin güzel olmasını emrediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yani komşunun, komşuluğunuzla komşuluk yapın demiyor. Komşuluğunuzu güzel yapın diyor. Yani kaliteli olmasını, yüksek seviyeli olmasını, mükemmel olmasını emrediyor. Bu çok önemli. Çünkü İslam'da toplum önemli, toplumun fertlerinin birbirini sevmesi önemli. İnsanlar arasındaki münasebetlerin sıcak, sevgiye dayalı, candan böyle bir tarzda olması önemli. İnsan, bunu İslam sağlamak için çok emirler vermiş bizlere. Biz komşumuzla komşularımızla iyi münasebetlerimizi sürdüreceğiz. Ve bunu mükemmel bir tarza, en iyi tarzda ortaya koymaya çalışacağız. Tabi bu kapı komşumuzda olur. Evimizin, daireimizin efendim yakınında bize bitişik olan karşımızda olan insanlar demek de olabilir. Bize herhangi bir yerde, herhangi bir iş yerinde veya bir topluluk faaliyetinde yanımıza gelmiş insanlar da olur. Yani bizimle münasebeti olan her insan. Bizim yanımıza gelen, bir müddet bulunan her insanla münasebetlerimizi güzel yapmalıyız. Peygamber Efendimize Allahu Teala hazretleri emrediyor ki ve in ehadun minel müşrike inne secareke minel müşrike inne secareke fe'irhu hatta yesma'a Müşriklerden birisi senin yanına, civarına, komşuluğuna gelip seni böyle görmek isterse, nasıl bir insanmış bakalım peygamber diyorlar, bir göreyim, bir inceleyeyim durumu diye böyle yanına gelmek isterse, yanına kabul et ve e, konuş, anlat İslam'a ondan sonra da güvenle, emniyetle kendisine bir zarar gelmeden kendi beldesine gitmesine de yardımcı oldu, emniyet içinde. Yani yolda e, bir hücuma falan uğramamasında sağla diye emrediyor. Neden? Müslüman yanına gelene İslam'ı anlatacak. İslam'ın güzelliğini haliyle, sözüyle, ahlakıyla gösterecek. Adam sevecek. Ha İslam hak dinmiş. Demek ki akide bakımından doğruymuş hay Allah ben müşrikmişim yanlış şeylere tapıyormuşum diyecek müşrik. Vazgeçecek. İslam'ın güzelliğini anlayacak. Ya bu güzel bir dinmiş. İslam'a girecek. Ahlakını görecek. Bu güzel bir ahlakmış. Ben de efendim Müslüman olayım diyecek. Bu önemli. Bizim de etrafımızdaki insanlarda iyi tesirler bırakmamız gerektiğini bunun bir görevimiz olduğunu görevlerimizden bir görev olduğunu hiç unutmamamız gerekiyor yani adam bize bakacak bizden Müslümanlık hakkında hüküm çıkartacak ha, Müslümanlar işte böyle yaşıyor Müslümanlık nedir? et tuhur şatrul iman temizlik imanın yarısıdır bir kere Müslüman tertemiz bir insandır Oo, çok güzel Müslümanlık nedir? E, dürüstlüktür, sadakattir Doğru sözlülük, doğru O, İslam çok güzel e, Müslümanlık nedir? Sevgi dinidir Aa, Ne kadar güzel birbirleriyle Ne kadar güzel içtimai münasebetleri var Müslüman'dan. Hay Allah bizim toplumlarımızda böyle şey yok Herkes birbirinin kuyusunu kazıyor diyecek Bir gayrimüslim, müşrik efendim, Neyse kafir İslam'ı sevecek e, Bütün bunlar e, Şeyle olur bir arada oluşlu olur. Onun için biz etrafımızda bizimle bir arada olan herhangi bir sebeple, herhangi bir vesileyle içine girdiğimiz bir toplulukta veya bizim etrafımıza gelmiş olan insanlarda İslam hakkında müsbet intibalar, izlenimler meydana gelsin diye özen göstermeliyiz. Temiz olmalıyız, titiz olmalıyız, dikkatli olmalıyız, sözümüze dikkat etmeliyiz, kimseyi kırmamalıyız, centilmen nazik, kibar olmalıyız. Hatır, nuvaz olmalıyız. Eski tabirlerle kullanayım biraz Batılılar kullandığımız gibi Batı kelimelerini. onlar da öğrensinler. Efendim hatıra, gönüle riayet eden, efendim karşımızdakinin gönlünü alıcı gönül yapıcı insanlar olmalıyız ki adam sevsin. Aha, İslam çok güzelmiş desin. Ve efendim İslam'a koşarak gelsin atılarak gelsin İslam'ın kucağına bir e, efendim çocuğun annesinin kucağına atılır gibi böyle isteyerek aşk ile, şevk ile gelmesini e, böylece biz sağlamalıyız sağlamakta e, rol ol, almalıyız bizim sözümüz davranışımız işimiz güzel olmalı efendim ah çok dürüst insan ah çok tatlı bir insan ah çok efendim kibar bir insan ah çok gönül yapıcı bir insan ...çok fedakar bir insan... ...çok cömert bir insan... ...ah onun gibisini görmedim... ...ne kadar bir insan dedirtmeliyiz... ...ve böylece İslam kazanmalı... ...İslama teveccüh artmalı... ...İslama giriş artmalı... ...bizim vesilemizle birisinin İslam'a girmesi... ...çok önemli... ...bizden nefret ederek de birisinin İslam'dan kaçması... ...çok büyük bir vebal... ...adam İslam'a yaklaşmışken... İslamdan kaçıyor... ...Müslüman olanlardan biri öyle demiş... İyi ki demiş Müslümanları tanımadan önce Kur'an'ı okuyarak, İslam'ı inceleyerek Müslüman oldum. Yoksa önce Müslümanları tanımış olsaydım hadi canım derdim Müslüman olmaktan vazgeçebilirdim. İyi ki önce İslam'ın kendisini anlamışım da İslam'ın ne olduğunu İslam beğenmişim. Sonra Müslümanların kusurlu olduğunu oradan çıkartabiliyorum da İslam'a karşı duygularım zedelenmiyor demiş. Müslüman olmuş olan bir batılı. Bu çok önemli. Aziz ve muhterem kardeşlerim. O halde bir hadisi şerifle sohbetimiz tamam oldu ama çok güzel bir hadis şerif. Bir de özetleyelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize güzel bir teşvik hitabıyla başlıyor. Eğer Allah'ın ve Resulünün sizi sevmesini istiyorsanız, istiyoruz. Alemlerin Rabbi. Allah -u Teala bizi sevsin ve onun Resulü Muhammed Mustafa'sı bizi sevsin. Allah benim has kulum desin, sevgili kulum desin. Resulullah da benim has ümmetim desin. Riyamıza teşrif buyursun. Bizi efendim e, ihya eylesin e, isteriz. Ne yapmamız lazım? Üç şeyi söylüyor efendimiz. Size bir şey emanet olunduğu zaman emanete riayet edin, emanetin hakkını verin, emaneti sahibine verin. Emanetle ilgili bir tavsiyesi var. Bu dürüstlüğün simgesi, sorumluluğun alameti. Yani Müslüman sorumlu bir insandır, vazifelerini bilir, onları yapar. Ve e, hakka, hukuka riayet eder demek bu. Arkasından adaletli olmak bir şeyi görünüyor. Yani ufukta adaletli olmak, herkesin hakkını vermek, haksızlık yapmamak ana prensibi görünüyor. İkincisi, konuştuğumuz zaman... Doğruyu konuşmayı tavsiye ediyor. Konuşunca doğru konuşun diyor. Bu da çok önemli. Şaka bile olsa yanlış, yalan kullanmayalım. Dost doğru insanlar olalım, ciddi olalım. Ya hayır söyleyelim, doğruyu söyleyelim ya da susalım. Yanlış bir şey söylemeyelim. Bir de bizim civarımıza gelen, bizim komşuluğumuza gelen, bizim çevremize yaklaşan bir kimseye e, e, efendim, iyi davranalım. Ki, efendim, Komşuluk bakımından, arkadaşlık bakımından, iş münasebetleri bakımından, kültürel münasebetler bakımından, beşeri münasebetler efendim, bakımından bizimle bir temas olan insan ah ayrı bir alemle karşılaştım ayrı bir dünya bu Müslümanların dünyası ne kadar güzelmiş meğerse benim ilk İslam hakkındaki yalan yanlış bilgilerim ne kadar yanlışmış desin İslam'ı sevsin bizi sevsin kardeşlerimizin arasına katılsın, biz de halka halka cihanda genişleyelim. Çünkü bizim vazifemiz İslam'ı cihana yaymak. Bütün insanlara tebliğ etmek, bütün insanların Allah'ın iyi kulu olmasını sağlamak, bütün insanların cennete girmesine gayret etmek. Ne kadar ulvi bir gaye. Yani biz istiyoruz ki bütün insanlar cennete girsin. O zaman acaba cennet kalabalık olmaz mı? Hayır. Cennette bütün insanlar için yer var. Pey Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor ki her insanın cennette ve cehennemde yeri hazırdır. Öyle izdiham bahis konusu değil. Ben e, acaba o da girerse sıkışır mıyım diye benim yerimden biraz azalma olur mu diye bir şey bahis konusu değil. E, herkese yer var cennette, cehennemde de. Allah korusun. Yani bir insan hayatını güzel geçirirse cennetteki yerine gider Cehennemdeki yerinden kurtulur. Kötü geçirirse cehenneme düşer, cennetteki yeri de başkalarına katılır. Ama herkesin yeri var. Allahu Teala Hazretlerinden biz e, tabii kendimiz rızasını istiyoruz, cennetini, cemalini istiyoruz. Bir de beşer olarak dünya hayatındaki ideali çalışmalarının gayesi olarak bütün insanların cennetlik olmasını istemekten daha asil, daha güzel, hangi duygu olabilir? Herkes mutlu olsun, herkes cennetlik olsun diye istiyoruz. Var gücümüzle çalışıyoruz, kutuplara gidiyoruz, Sibirya'ya gidiyoruz, Afrika'ya gidiyoruz, Güney Amerika'ya gidiyoruz, Avustralya'ya gidiyoruz, dünyanın her yerine gidiyoruz. Allah'ın dinini bilsinler, Allah'ın yoluna gelsinler, cennet yoluna devam ederek cennete vasıl olsunlar, Allah'ın ikramına ersinler. Ne güzel bir duygu. Efendim bizim bu çalışmalarda var gücümüzle çalışmamız lazım, e, katkıda bulunmamız lazım. Allah hayırlara bizi muvaffak eylesin, Allah hepinizden razı olsun. Allahu u Teala Zeytler, cümlenizi iki cihan saadetine nail eylesin. Cennetiyle cemaliyle müşerref eleyip sevdiklerinizle beraber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.